Açık Gazete Evet Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce de tanıtımını yapmaya çalıştığımız gibi Pınar Önç beraberiz gazeteci Radikal'de yazıyor. Aynı zamanda yeni bir kitabı da yayınlandı. Asker doğmayanlar Ranting Vakfı yayınları tarafından bu vicdani red meselesini etraflıca bütün pek çok şeyle de... ...aktörüyle de diyeyim ve söyleşilerle kapsayan önemli bir kitap. Hem onu hem de e, tabii ki gezi meselesini de konuşacağız Hoş geldin Pınar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. <gülüyor> Hoş bulduk. Bir yandan e, geçen hafta konuşmuştuk ya sizinle çarşamba günü e, mü bu kitaptan konuşsak radyoya gelip diye. Şimdi düşünüyorum... ...böyle bir ay, iki ay önce gibi geliyor... ...kitabın çıktığı zaman da... <gülüyor> evet. ...gerçekten yani, samimiyetle söylüyorum... bunu çok fazla şey oldu ...tamamen Einstein var... ...yani zaman tamamen göreli bir şey aslında... ...ben Hı -hı. de tamamen öyle... ...yani biz işte cuma akşamından itibaren... ...cuma gününden başlayarak... ...çok yoğun bir şekilde takip etmeye çalıştık ve... ...bir aylık yayın yapmışız gibi geliyor bana <gülüyor> da... Yani. Çok yani şey anları böyle herhalde toplumsal çalkantı dönüm noktaları böyle bir şey olmalı. E herkesin suratında Hı. zaten öyle bir şaşkın ifade var yani hem yorumlamaya çalışan hem mutlu hem kafası karışık. Aynen. E, öyle. Twitter'da birisi yazmıştı hani a, aşık olmuş gibi bir sürü insan. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> suratında doğru. tuhaf bir gülümseme var herkesin. <gülüyor> evet yani kafası karışıklar da var. Yani o da buna dahil. Herhalde evet. bu da aşk kısmına dahildir. Evet. evet hepimizin bence bunun dışında kalmış olan kimse de düşünemiyorum. Yani bu meseleler üzerinde çok fazla kafa patlatmış olan pek çok insan var aralarında bizim radyoda olanlar da var. İşte bu occupy hareketini dünyadaki kalkışmaları filan izlemeye çalışan, bu konuda düşünenlerin, yazanların hepsini ...bir şekilde dinleyicilerle paylaşmaya çalışanlar var... ...ama hiç tabii toplumsal olaylar aynen böyle... ...önceden kestirilemiyor. Hı hı. Bambaşka bir biçim alıyor... ...her seferinde beklenmedik yerden vuruyor... ...ama o hoş değil mi? O yüzden de e, analiz yapmayı... ...komplo teorisi üretmeyi... ...çok daha kolaylaştırıyor ya... ...ben hani biraz evet. asker doğ doğmayanların... ...hattından da gideyim... ...yani temel evet. mesele... E, ...bu Gezi Parkı'nı konuşurken... İşte nasıl oluyor Mustafa Kemal'in askerleriyle e, kimsenin, kimsenin askeri, askeri olmay hı, olmayacağız diyenler yan yana gelebiliyor. Şimdi bu e, bildiğimiz kavramlarla, bildiğimiz ittifak yorumlarıyla, e, tecrübe ettiğimiz yan yanalıklarla gerçekten açıklanamayacak bir şey. Ama zaten bu kalkışmayı biricik yapan da e, bu bence... E, daha yoğun yapan daha kafa karıştırıcı olan ee, gerçekten öyleydi ya öyle bir öyle Ve öyle de devam ediyor evet, evet yani mesela işte dün e, Bahış Ertan de, de, hem yazdı hem de e, bizim radyoda dergide de söylüyordu Hı. yani biz programlar için dahi bir Bursa spor taraftarıyla Beşiktaş'lı bir arada oturtamadı yan yana iki sandalye en aklı başında hı hı. bulduğumuz olanları bile oturtamazken Şimdi beraberce kol kola yürüyorlar Yani hakikaten işte Karşıyaka ve Göztepe taraftarı yarım yüzyıldan beri savaş halindeler Birbirlerinin mahallelerine bile giremiyorlar hı hı. Bir futbol taraftarı olarak birlikte aynı otobüse binip burada eyleme geldiler Yani bunun izahı <gülüyor> çok zor olabilir yani e, Tuhaf bir an gördüm Dün akşam sanırım Durdu ekibinin e, park içinde düzenlediği bir yürüyüş vardı. Öldürmeyeceğiz, ölmeyeceğiz, kimsenin askeri olmayacağız sloganlarıyla park içinde turluyorlardı. Ve dün akşam çok kalabalıktı. Yani gerçekten oturacak yer dahi yok ve e, yani hani... ...başlarının dibinde Türk bayrağı olan bir gruplardan alkışlayanlar da gördüm ben. Yani bu, bu kısmı da kafa karışıklığına dair. Yani bir yandan Mustafa Kemal'in askeri ama hani öldürmeyeceğiz, ölmeyeceğiz kısmına da bir itirazı yok gibi hissediyorum. Yani zaten e, yani Türk halkının bu askerlik meselesine dair hani reflekslerinin ve tavrının karmaşık olduğunu biliyorduk ama bu... E, ama Gezdi yani, parkıyla iyice de karıştı. Evet resmi <gülüyor> ideolojinin bize yani yüz yıllık kalıplar verdiği <gülüyor> kalıpların hepsinin birden paramparça olduğunu görmek de ilgi çekici doğrusu. Bugün şey yazmış Tuğba Tekerek Türk bayraklı Beşiktaş atkılı halayın başını elinde gök kuşağından mendiliyle bir eşcinsel çekiyor. Bıcı Serok Atatürk sloganını yazıyorlar. <gülüyor> evet, ben de gördüm onu. <gülüyor> ya muazzam bir şey değil mi bu? <gülüyor> akıl almaz <gülüyor> bir şey yani. Ya o, o, o yüzden... E, ...zaten akıl almaz... ...komplo teorileri veriyor bence. Yani baya... E, ...böyle hani mantık ötesi... ...durumun kendisinden de daha fantastik... ...komplo teorileri var ya... ...çünkü diyorlar ki bu... Olamaz. ...normal şekillerde olamaz ama, bu. Elbette ama işte... ...hayat sanatı taklit ediyor... <gülüyor> ...dedikleri de ta kendisi. Onun için... Et, ...normalde olabilseydi o zaman toplum... ...mühendisliği falan da <gülüyor> çok daha kolay... ...olurdu herkes. Belli kalıplara göre toplumları... ...yönetmeye. Zaten pek çok... ...adayımız var <gülüyor> çok şükür. Maşallah. Bir de herkes şey kısmı da... ...çok satılıyor. önemli geliyor bana. Yani sadece bu... Beş benzemez diyelim Tuğba da tarif ettiği o e, mizansenden çıkarak. E, insanların bir araya gelmiş olması değil. Yani buluştuktan sonrasında da bir süreç var. Yani bu bir hafta e, park içinde özellikle geçirilen süre de kendi içinde dönüştürücü bir süreç oldu. Hmm. Hızlandırılmış bir demokrasi. ...eğitimi gibi, bir paketi gibi... ...atölye çalışması ...gerçekten insanlar yani o Gezi Parkı'na ilk geldiği günkü gibi değil... ...oradaki o kolektif yaşamı e, kurma çalışmasının... O, ...o tecrübenin, o yan yana durma halinin... E, ...üç günde çok şey değiştirdiğine inanıyorum ben... Gö ...görüyorum yani... Hani evet, ...bir evet, e, şey yani... değil... ...temenni falan değil birebir insanların yüzlerinde görüyorum, jestlerinde görüyorum. Evet, mesela başta şeyi de soracaktım zaten. Başta pek çoğumuzun içinde ben de dahil olarak duyduğumuz bir kaygı şeydi. Yani böyle çok bayağı militan kemalist diyebileceğimiz Hı -hı. grupların e, sabote edebileceğinden korkuluyordu filan kendi ele geçireceğini fakat tam öyle de gelişmiyor anladığım kadarıyla. Yani bir birlikte bir arada bir yaşama Sosyalisti. Arada, arada bir 50 metrelik mesafe var BDP'lerin halay çektiği yerle Gençlik Marşı'nı söyleyen e, işçi partilerin TGB'lerin arasında 50 metrelik bir mesafe var. Yani orada çok büyük bir şey yok, bariyer de yok, büyük insanlar dikenli tellerle de çevirmemişler. ve dolaşıyorlar sürekli insanlar etrafta. Yani benim gözlemlediğim kadarın, kadarıyla bu şekilde iş. Ben dörmeyden. o sırada orada değildim ama e, dinlediğim e, bir hikaye var. Yani bir öcalan posteri. E, Açmak isteniyor Hani bundan hoşlanmayan bir grup oluyor Ama etrafta e, insanlar o kadar hızla e, Yatıştırıcı ve onarıcı Bir şekilde müdahale ediyor ki Poster de kapanmıyor e, Ama e, şey de, Gerginlik de büyümüyor Belki işte hani o birkaç metre daha genişliyordur evet. Ama e, Dediğim zaten e, Dönüştürücü süreç böyle bir şey Bu, Bunu tahayyül edebilir miydik önceden Hayır bunu yani hakikaten edemezdik ve bu çok önemli bence söylediğin nokta. Yani yaşayarak öğrenme meselesi. Hı hı. Bunu zaten hiç kimse önceden yapamaz. Bunun ayrıca sonradan kitabının yazılabilmesi. Evet. Ancak bunlardan belki aylar, belki seneler sonra ancak. Sadece um, siyaseten de değil mesele. Dün, dün akşam yine şeye denk geldim. Bir... Um, Çapulcu Kütüphanesi kuruluyor, e, kitaplar diziliyordu. Bir yandan da parkın diğer ucunda e, bir kitap masası kurulmuş. E, hani alıp orada okumak, ertesi günde getirip değiştirmek üzere. <gülüyor> en fazla 18 yaşında olan genç bir insan bir kitap alıyordu. Şimdi dedi ben bir şey vermeyecek miyim bunu karşılığında? E, yok yok alabilirsin, yar yarın getir falan dediler. Ama bir şey vermemek çok kötü geliyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sonra böyle gerçekten şey gibi e, oyuncağını göğsüne bastıran e, çocuk gibi böyle çok mutlu bir şekilde standın başından ayrıldı. Bu, bu da devasa olan, bir tecrübe. Evet işte bu armağan ekonomisi falan her şeyi içeriyor yani bütün... Bence dünyanın önde gelen e, sosyologları ve düşünürleri e, biraz zaman ayırsalar iyi olabilecek bu de. Yani Occupy için çok e, ilginç yazılar yazan, yani New York'taki Zuccotti için yazanlar mesela Chris Hedges çok e, önemli hem makaleler yazdı hem de bir kitabının bir son bölümünü de ona ayırdı. Ama onun gibi yani sizlerden de çok önemli kitaplar çıkacağını bekliyorum yani. Çıkmasını bekliyorum doğrusu. Potansiyel var. <gülüyor> yani çünkü <gülüyor> her gün başka bir şeyi görmek, gözlemlemek yeri mümkün yani. Evet, aslında. evet. Bir bayağı okul gibi. <gülüyor> Peki bir asker doğum yanlara da azıcık... <gülüyor> Bir hafta ama bir ay gibi önceden konuştuğumuz gibi gelen Asker Doğmayanlar kitabı da Türkiye'de çok önemli bir konuyu. Biraz önce de sözünü senin de ettiğin gibi yani her Türk asker doğar ideolojisiyle çok kuvvetle yetiştirilmiş bir topluluk içinde siville itaatsizliğin... En doruk noktasında olan ve en zor işi yapanlar hem de aralarında işte ayrıca da tırnak içinde handikapları olanlar eşcinsel olmak ya da kadın olmak gibi ekstrada yükleri olan insanlarla konuşarak ortaya koymuş olduğun bir kitap. Biraz bize bununla, bu deneyimi de anlatır mısın? asıl çıkış noktam yani buradaki 14 vicdan recci bu kitabı yaptıktan sonra bile vicdanî recci sayısı çok arttı onlarca üzerine eklendi yani sürekli büyüyen bir kitleden söz ediyoruz ben sadece 14'ü ile uzunca söyleşi yaptım burada hikayelerini dinledim bunun şu açıdan önemli olduğunu başta düşünüyordum ve bu yüzden yola koyuldum. Daha önce e, vicdani ret bir mevhum olarak e, bazılarınca zaten biliniyor. Ama vicdani retçileri e, şahıs olarak çok az tanıyorduk aslında. Evet. Hikayelerini çok az biliyorduk. Daha çok e, yaratılan bir suç ve bu suçla ilişkilendirildiği hallerde e, ana akım medyada isimleri yer alabiliyordu. ...ne e, hangi yollardan geçerek bu kararı verdiklerini... Ne, e, sonrasında başlarına neler geldiğini... ...çok fazla bilmiyorduk. 14 ismi seçerken birazcık hem e, tarih e, akışında böyle ya. bir e, şey olsun... ...birbirini tamamlayarak aksın istedim. Bir de e, biz çok... E, Bireysel bir e, politik beyan, yani herkes altını farklı bir şekilde dolduruyor. E, farklı yerlerden geliyorlar. E, bu e, motivasyonları yansıtabilmek için e, <gülüyor> yansıtmaya gayret ederek <gülüyor> seçtim, seçmeye çalıştım 14 ismi. Biber gazı geldi galiba. İçimizde yaşıyor. <gülüyor> Bizden öyle oldu, değil mi? Kimler var e, bunun içinde. E, ne bileyim hani ismini zaten daha e, diğerlerine göre biraz daha iyi bildiğimiz Mehmet Tarhan, e, Halil Savda da var. Ama onların hikayelerinde daha iyi bilmediğimiz e, nüanslar var. Ölentiler var, var evet. evet. E, ne bileyim e, Mehmet Tarhan'ı e, özellikle eşcinsel bir retçi olarak yani o çerçeve üzerinde konuşuyoruz ama onun e, okuldan mezun olup... 90'ların başında Diyarbakır'da genç bir veteriner tekniker olarak bulunuşu Lijen'in yakılışı sırasında orada gördükleri ve görmemek zorunda görmemek için çabalayışı yani o, o, o tecrübe önemli. Keza işte Halil Savda'nın hem... Örgüt üyeliğinden hem yardım ve yataklıktan Yargılanmışlığı e, Hüküm giymişliği var Bunun üzerine e, Gelen bir e, Sivil itaatsizlik e, Formülü üzerine kurmuş e, Hayatını Halil Savla Kadın üreticiler var Zaten e, onlar Daha böyle bir şey Çeşni gibi e, bir Hani ana akımda Yer alıyorsa da böyle bir ekzotik bir ö, meyve ö, gibi ö, daha ö, çok. Ö, ö, özenti gibi de bakanlar evet. var herhalde. Onların uzun uzun hikayelerini anlatışı, feminizmle ilişkilerini kur, kurmaları daha işte 90'larda, 2000'lerde o hareketin içinden gelen insanlarla dahi yaşadıkları sıkıntılar, önyargılar duydukları aynı o işte hani senin ne işin var senden zorunlu askerlik isteyen kim ee, soruları yani bu mesela son derece kritik bir kırılma <gülüyor> noktası meydana getiriyor çünkü gerçekten de hiçbir yükümlülük getirmiyor yani askeri askerlik yapma zorunluluğu olmamak bir avantaj gibi büyük bir fırsat yani hem çalışma hayatına erken atılabilme iş kurabilme <gülüyor> vesaire işte işte aşkını yaşayabiliyor. Her açıdan büyük bir kolaylık, özgür. Buna rağmen seçmeleri kadınları daha da e, ciddi bir e, şey durumuna getiriyor gibi geldi bana. Onlar işte bu tür sorularla defalarca karşılaşıyorlar ama sabırla anlattıkları için... E, ...vicdani ret meselesiyle antimilitarizm arasındaki bağ daha güçlü kurulabiliyor. E, evet. Çünkü hiçbir vicdani retin beyanı sadece... Ben zorunlu askerliği reddediyorum ben bu askerliği yapmayacağım basitliğinde değildir. Hepsi farklı yönlerinden bir militarizm eleştirisi yapar doğrudan Türkiye'deki savaşa referans veren ve bunun bir parçası olmayı reddedenler vardır. Her açıklama bir manifestodur fakat bunları bilmediğimiz için vicdani reddi sadece zorunlu askerliği ...reddetmek olarak algıladığımız için kadınların neden vicdani redlerini açıkladıklarını bir biçimde anlatmaları bu bağı kurmaya yarıyor. Yani kadınlar diyorlar ki bunun toplumsal cinsiyet meselesiyle alakası var, militarizmin görünmez yüzleri var, sadece kışla ile ilgili değil evlerimizle bağı var... Bu, bu, bu geçişi sağlamak açısından kadınların vicdani reddi çok önemli. Evet yani şeyle de birçok bağ var. Gazete haberleriyle dahi ilgisi var değil mi? Öldürülen o kızcağızın bombalarla parçalanan... ...kızın etkilenerek... ...adını... ha İlyada. <gülüyor> ...İlya'da değil mi mesela... ...ne kadar ilginç bir şey evet, yani... ...İlya'da yani muhtemelen dünyanın... ...en genç redçisi... Ha, ...16 yaşında İsrail'de bir... ...vicdani redçi varmış ama İlya'da 15 yaşında... ...açıkladı... ...hani biz emin olmadığımız için muhtemelen... ...kullanıyoruz hala... ...Ceylan Önkoğlu... ...Evet şimdi. Ceylan Önkoğlu'nun... ...annesi de o salonda... ...onu görünce başka bir... ...hazırladığı bir metin var... ...onu okumak istemiyor... ...çünkü şeyden çok etkileniyor annesinin konuşmasından... ...ve aynı yaştalar Ceylan ön kolda... Ee, ...diyor ki... ...Ceylan yaşasaydı... ...benim arkadaşım olabilirdi... ...ben hani diğer e, Ceylanları... ...öldürmek istemiyorum... ...arkadaşlarımı... ...bunun bir vesilesi olmak istemiyorum... ...evet yani Lice'de... <gülüyor> ...tamamen çobanlık yaparken... De başına inen bir hava mermisiyle parçalanan, ya, ölen bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Ondan etkilenip de, bunu öğrenip, kendisi de muhtemelen dünyanın en genç, vicdani reddçisi oluyor. Çok çarpıcı bir hikaye tabii. E, onun dışında İlyadan'ın hikayesinde ben ben, hani, çok seviyorum, çok önemsiyorum. Daha e, reddini açıklamadan önce de, ee, kendi ortaokullarında Liselerinde ee, Bu bir kantin boykotu e, Furyası olmuştu ya bir dönem evet. Onu başlatan ekip içinden birisi İlya'da Şey işte o paylaşma masalarını açan Simitleri e, Diden ve sonra polisin Gelip dağıttığı Yani, e, yani Asker doğamayan ya da... aktivist doğanlardan Olsa <gülüyor> gerek <gülüyor> İkisinin zamandan. bir bağı da var yani evet. dünyaya o, o şekilde bakmanın, o kapitalizm eleştirisinin de bağlandığı bir nokta var aslında. Evet çok çarpıcı yani. Şimdi bu, bu Vicdani reddeden kimisi maalesef hayata veda etmiş olanlardan. De, bu kitapta yer alanların bir kısmı da burada gezi parkında görülüyorlar değil mi? Bağlantı. Evet evet şey sayısı yani Mehmet Tarhan zaten çok aktif olarak çalışıyor bir takım atölyeler düzenlenmesinde yani o park içinde kurulan hayat dahilinde İlyada'yı görmedim ama onun o evet, lise evet. anarşist faaliyetten Diğer arkadaşlarıyla onların Stantlarını gördüm Kesin Diğerlerinden de olan vardır ben Denk düşmemişimdir ama Şeyi fark etmek de Güzeldi ilk günlerinde Bir tane küçük bir Şey A4 kağıda asılmış Öldürmeyeceğiz Ölmeyeceğiz kimsenin askeri olmayacağız Yazıyordu bir ağaçta Sonra onların sayısı arttı ve Dün Koskocaman bir best pankart vardı. E, bu e, beyan gerekliliğinin e, kuvvetlenmesi ve bu e, şeyin e, ifadenin büyü büyümesi de önemli geliyor bana. E, hep şey riskinden söz ediliyor ya işte e, bu e, Mustafa Kemal'in askerleri bu evet, evet. şeyi ele geçirirse i̇şte ben geçirecek. De onu söyledim, evet. Hı -hı. Ama ama bu yani bir şey değil yani bir kenti fethetmeye çalışmıyoruz orada yani önce başka tür bir yan yanalıktan evet, söz edebiliriz bir onun şey yanında var, evet. evet onun da olması. Eminim Mustafa Kemal'in askerinin kafasında da bir soru işareti yaratıyor. Bu yüzden önemli buluyorum. Onun o olması soru, daha iyi belki Evet, de, bu o açıdan soru değil mi? Oluşsun, bir değil mi? yataylık oluşsun sizin dediğiniz gibi ondan sonra çok tuhaf bir şekilde ortak atılan sloganlardan bir tanesi yani onca insanın faşizme karşı omuz omuza. Evet. Şimdi bu çok e, ilginç aslında yani bu, bu, e, bu, bunun da analiz edilmesi gerekiyor. ...o soru işaretleri oluşsun ki sonra biz mesela hangi faşizme karşı nasıl omuz omuz daha başka türlü konuşabilelim. Yani bu laboratuvar iyi gelecek. Evet. Gelme yani, potansiyeli var yani çok böyle evet. şey olmak istemiyorum. Çok hevesli ve yani böyle en naif yanından bakan ama... ...sakin bir şekilde tespit edilebilecek bir e, potansiyeli olduğu da açık. Evet, evet kesin. Yani belki de e, önce işte şimdi gezi e, revirleri, gezi e, kütüphanesi de oluşmaya başladı. Hı hı. Dün biz de aramızda konuşuyorduk zaten radyoda epey kitap var elimizde e, yollayabileceğimiz. Çok güzel olur. Depolarda zaten evet onu örgütlemeye çalışıyoruz. Ama bir de belki de şimdi aklıma geldi seninle konuşurken son bir şey olarak bir gezi akademisi de hı hı. <gülüyor> akademik bir sosyoloji dalı özellikle. Siyaset <gülüyor> bilimi olur. ve sosyoloji akademisi de temelleri de atılıyor olabilir hı hı. yani. Bu arada Hiç... hani bir minik duyuru da yapmış olayım. Lütfen. Bu uh, akşam yedi uh, buçukta ...gezi oteli tarafına bakan... E, ...Cenahta... E, ...Müşterekler e, Çadırı'nda... ...bizim bir atölyemiz olacak. E, mümkün olduğunca fazla... E, ...gezi portresi... ...gezi hikayesi toparlayabilmek için... E, ...bu... bu e, ...şeyde çalışacak... ...hevesli arkadaşlarla bir atölye yapıp... ...sonra derhal dağılacağız ve... E, ...gerçekten... E, ...hani daha önce ne eylemine gitti burada ne hissetti kimle yan yana durunca ne oldu kısa hikayelerimizin bir envanteri Olsun istiyoruz böyle bir e, yayılan bir e, çalışma. Evet, sanırım ben orada olacak gibi duruyorum hatta erkenden biraz da başladığım e, çok gibi güzel. duruyor. Bazı sesler de var elimizde önümüzdeki yarım saat içerisinde. Evet birazcık şeyler. onlar çok da güzel. kulaklığı bu, Yani herhalde. hem bu bugünü anlamaya yarayan bir şey hem de e, yani çok kalıcı bir şey sözlü tarih çalışması. Kaçta başlıyordu tekrar edildi? Yedi buçukta, yedi buçukta. E, müşterekler çadırında. Evet, e, Gezi Üniversitesi'ne belki bir de karşılaştırmalı Gezi Edebiyatı e, Fakültesi <gülüyor> bölümü de açarız bu şekilde. Evet, çok teşekkürler Pınar Ben teşekkür ederim. Her zaman bunları konuşmak için bekleriz. Ve Asker Doğmayanlar kitabı için de ayrıca çok tebrik ederiz. Sağ olun. Açık Gazete